Merhaba, Erosyon ve Doğal Varlıkları Koruma adına mücadele eden Tema Vakfı'nın kuruluşunun 22. yılında düzenlenen kamuoyu bilgilendirme toplantısında gönüllüler, bağışçıların yanı sıra iş dünyasından önde gelen isimlerde katıldı. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumları şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılığa davet ederken, bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları aynı anlayışta gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini belirtti. Ataç, Tema Vakfı'nın paydaşlarına karşı açık ve şeffaf olabilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, çalışmalarımızı başta gönüllerimiz ve bağışçılarımız olmak üzere hiçbir karşılık beklemeden var güçleriyle çalışan paydaşlarımızın verdiği destekle yürütüyoruz. Tüm gönüllerimize, bağışçılarımıza ve destekçilerimize teşekkürler dedi. Dünya Bağışçılık Endeksine göre Türkiye'nin gönüllü faaliyetlere katılım süresi açısından 135 ülke arasında 132. sırada yer aldığına dikkat çeken Ataç sözlerini şöyle sürdürdü. Gönüllülük konusunda ülke olarak sondan üçüncü sırada yer alıyoruz ve gönüllü olma oranı yüzde 10'u geçmiyor. Yarım milyonu aşkın doğa gönüllüsü ile doğal varlıkları koruma mücadelesini sürdürürken güvenilirlik, saygınlık, şeffaflık, yaratıcı katılımcılık, siyasi tarafsızlık, herkesi kucaklama ve bilimsellik değerleri her zaman önceliğimiz oldu. Yürüttüğümüz çalışmalarda başta bağışçılarımız ve gönüllerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza bu kriterler çerçevesinde hesap vermeyi ön koşul sayıyoruz dedi. Programa güzel bir haberle devam ediyoruz. Türkiye'de zeytinliklerin korunması için binlerce kişi zeytin yasasına yapılması önerilen değişikliklere karşı çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem 5. yıl çalışmalarına sona erip meclisin tatil girmesiyle zeytin yasası tasarısı meclisten geçmeyerek gündemden düştü. Ülke çapında yapılan çağrılar karşısında zeytin yasası tasarısının gündemden düşmesiyle Zeytini Seviyorum kampanyası başarıyla sonuçlandı. Mevcut zeytinlikleri koruyan 3573 sayılı zeytin yasasında değişik yapılmasına dair Enerji Komisyonu'nda bulunan kanun tasarısı Zeytinlikleri, maden ve kömür santralleri gibi çevreyi kirletici yatırımlara açmak amacıyla geçtiğimiz yılın Haziran ayında meclise sevk edilmişti. Söz konusu tasarı, Kasım ayında Soma'nın Yirce köyünde Kolin grubunun termik santral kurmak için 6 bin zeytin ağacının hukuk dışı kesmesiyle tekrar gündeme gelmişti. Türkiye'nin pek çok ilinden gelen destek sayesinde bu kanuna karşı sürdürülen mücadelede meclisin tatile girmesiyle başarıyla sonuçlanmış oldu. 2023'e kadar dünyanın ikinci en büyük zeytin üreticisi olma hedefi bulunan Türkiye'nin bu hedefi mevcut zeytin yasası korunmadan yakalanamayacağını vurgulayan Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Necat Dinç, kış soğuğunda çıplak elleriyle tek tek zeytinleri toplayan zeytin üreticisinden Sofrasına zeytinli koymadan kahvaltısına başlamayan, orucunu açmayan milyonlarca vatandaşına kadar bu ülke insanının zeytin sevgisi bir kez daha galip geldi. Söz konusu tasarı Ekim ayında yeni yasaman yılı açıldığında Enerji Komisyonu'nun bir numaralı gündem maddesi halindeydi. Yirce köylülerin mücadelesi ve zeytini seviyorum diyen binlerce insanın tepkisi sayesinde tasarının mecliste yasalaşmasının önüne geçildi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tasarıyı gündemine almadan çalışmalarına son verdi. Bu başarı aynı zamanda insanlarımızın gıdasına, çevresine ve küçük üreticilerin yaşam mücadelelerine sessiz kalmayıp da sahip çıktığında sonuç alınabildiğini gösteren çok çarpıcı bir örnek olmuştur diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun saatler boyunca çalışan insanlar köpeklerini günlük köpek bakımına bırakıyor. Belli bir ücret karşılığında günlük köpek bakımına bırakılan köpekler yürüyüşe çıkarılıyor, bakımları yapılıyor. Böylece köpekleri de sahipleri çalışırken evlere ya da bahçelere mahkum kalmamış oluyor. Köpekler için başta sağlıklı olan bu uygulama Chicago'da son günlerde bir grip salgınının başlamasına ve yayılmasına sebep oldu. 1100'den fazla köpeğin salgından etkilendiği söyleniyor. Cornell Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden uzmanlar, H3N2 köpek gripinin kaynağının Asya'daki canlı uçan hayvan pazarlarından ortaya çıktığını düşünüyor. İlk olarak Güney Kore ve Çin'de görülen virüs 2012'de Tayland’ı vurmuştu. Virüs köpeklerde burun akıntısı, kaşınan burun, bazen öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Ancak virüsten etkilenen tüm köpeklerde bu belirtilere rastlanmıyor. Günlük köpek bakımı uygulaması köpeklerin sosyalleşmesini sağlıyor. Ancak bu sosyalleşme beraberinde H3N2 gibi virüslerin yayılmasına neden olabiliyor. Uzmanlar son 3 haftadır vakalarda azalma olduğunu söylese de salgının tekrar başlayabileceklerini belirtiyorlar. 18 Nisan Cumartesi günü tüm dünyadan aktivistler kapalı kapılar ardında hükümetler ve şirket lobicilerince müzakere edilmekte olan serbest ticaret anlaşmalarına karşı sokakta eylemdeydi. Türkiye'den katılım olmayan küresel ticaret günü eylemler serisi başta Avrupa'da Transatlantik Ticari ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması yani TTIP ve Asya Pasifik bölgesinde ise bu anlaşmanın paraleli olan Trans Pasifik Ortaklık Anlaşmasını yani TPP'nin hedef alıyordu deregülasyonu ve ticaret serbestisi adı altında tüketici, işçi ve doğa haklarının da aşındırılmasını protesto ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin aşınmış koruma standartlarını ve şirket menfaatlerini Avrupa'ya dayatacağına işaret ediyorlardı bu anlaşmaların. Eylemlere birçok genç yeşil grup, yer yer yeşil parti örgütleri, küreselleşme karşıtı Atak, çevre örgütleri, Bund ve Friends of the Earth, yerel grupları ve birkaç Greenpeace ofisi katıldılar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.